1622 numaralı konu peygamberin namazı bitirip de selam verdiklerinde elahümme ente's selamu ve minkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram demeleri evet Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılan bir kişi onun selam verdiğinde şunları söylediğini işitti elahümme ente's selamu ve minkes selam tebarekte ya zelcelali vel ikram ey Allah'ım sen selamsın ve selam sendendir ey celal ve ikram sahibi sen müşriklerin dediklerinden yücesin aynı kişi, daha sonra Abdullah bin Ömer'in de selam verdiğinde bu kelimeleri söylediğini işitince güldü, İbni Ömer, niçin gülüyorsun, dedi, adam, bir keresinde Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılmıştım, o da aynen senin söylediklerini söylüyordu, bu yüzden güldüm, dedi, bunun üzerine İbni Ömer, Hazreti Peygamber de namazlarını bitirdiklerinde bunları söylerlerdi, buyurdu.